Kısım kısım insanın yanması. Kimisi cehennemde yanar. Kimi kerem ateşinde yanar. Kimi rahmet ateşinde yanar. Kimi aşk ateşinde yanar. Kim ki bu alemde aşk ateşiyle yanar, yok olur. Yok olunca da artık onun başka bir yanmaya hazır kalmak olur. Düzük yok ki yansız.